açık beyin My Nöro neurosanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbit. Günaydın efendim. Günaydınlar. Efendim, Açık Bey'in programının 3. yayın döneminin ilk programı olacak. Ha, bu, başlamış bu oluyor muyuz emin misin? Tabii. Ha, sonu tabii. yaptık. Tabii. Hı, genelde yani. kayıt programları son programlarını yapıp <gülüyor> veda ediyorlar. Onlar kayıt programı canlı yayın programları mı açıp? Bugünlerde hep sürekli e, devam etmeyecek programlardan e, veda programları dinliyorum da. Hani bizimki de son kaydı değil de e, gelecek programın yayın döneminin ilk programı demek ki pek öyle. Evet. E, arada... Aradılar zaten. Yani merak da etmiyorduk gerçi ama... E, ...bunu duymak hoş oldu. E, devamımızı istediler. Niye merak etmiyordun? E, şöyle... şöyle ya, ...yani e, söyleyeceğimiz şeyler... E, ...zaman zaman bize... E, ...geri geliyordu yani... Son, ...daha ilaçlı programlarda. Diyorsun hala bayatlamadık ve... ...atacak barutumuz vardı mi? Öyle gibi görünüyor ama... İyi, hadi e... bakalım. Bir yayın dönemi daha, hayırlı olsun o zaman. Evet, açıkmain.atgmail.com Bir kez daha e, bir emin olduğu, varlığına emin olduğumuz sevgili destekleyicimizi ismini anarak e, teşekkür edemiyoruz. Çünkü hala uh -huh. e, canlı değil de kayıt yapmanın problemlerinden de biri bu olsa gerek. Evet. Sağ olsun, var olsun kendisi. E, görüşmediğimiz dönem için de... Ee, okuduğum bazı kaynaklar aslında olması gereken bir şey tekrar e, uyandırdı. O da yani biz bu programın başında, yayın döneminin başında ve pro programın başında aslında hiçbir zaman e, şöyle bir yoldan yürürsek tamamlanır ve bütünleşir. Bir paket haline gelir tarzında bir söz vermedik. Bir yandan gelişen bilim ve araştırmalar konusunda bilgiler veriyoruz. Bir biraz, yanda, biraz irtica eden biraz. Evet e, tabi. Jam session tarzı. Tabi, Takıl. tabi. Ama sen hep bir hani sağ ol bir tema belirliyorsun da bir tema üzerinde çeşitlemeler gibi. E, Gidiyoruz bunun e, için eleştiri aldığımız da oldu. Geçen zaman içinde. Evet, evet hani, bazı tekrarlar içine. Beğeni aldığımız. <gülüyor> evet doğru doğru. Yalnız sen de sağ ol ki e, bu pil şekerlik e, sağlam bir pil oluyor. Çünkü ben ne zaman ayaklarım yerden kesilse sen... Hmm, e, tutuyorum. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama estağfurullah. Yok yok. Aynen öyle oluyor. E, çünkü e, beyinle ilgili aslında e, çok laf var. Hatta yani popüler anlamda... E, İnsanların zayıf noktalarını ve bilgilenmek istedikleri noktaları işte ikisi birden olunca daha da popüler oluyor. O konularda işte somon, somon yiyin ki beyniniz güçlü olsun. Ondan sonra şu fındık fıstık edebiyatına girip 15 günde dahi bir beyne sahip olun gibilerden. Böyle kitaplar görüyorum son zamanlarda. Hmm, böyle sorularda aldın mı yoksa açık beyine ben uyardır yani. girmedim ah, size. Yani, almadım, almadım. Gerçekten bizi izleyenler ve e, meyin atanlar e, bu işin 15 günde olmayacağını, hatta belki de ön kabul olarak. <gülüyor> ön kabul <gülüyor> olarak, evet, evet. Belki bizi verdik havayı, havayı. E, bir de başından itibaren. E, İkimizin de aslında sürekli kaçındığı, e, benim kaçınmaktan da öte korktuğum e, bir yaklaşım tarzından uzak durmaya çalıştık. O da sonu bir seskince e, bilinç türüne dönüşme ihtimali olan bir program yapma tehlikesi. Yani e, hep işte gündeme gelir ya, e, beyinle ilgili bazı gerçekler... Yorum tarzına göre insanlarda farklı izlenimler uyandırır. Yani kim yorumlar, e, ne yazık ki e, beyinle ilgili gerçeklerin aktarılmasıyla birlikte e, bir ön kabul oluşturabilir. Yani e, bazı insanlara e, sanki niye siz beyinlerin çalıştırmıyorsunuz falan gibi bir bir şey söyleme hakkı tanır insanlara. Ee, ben şahsen çok çok uzak durmak istiyorum böyle kabullerden. Kesinlikle, kesinlikle. Yani öyle insanların e, zaten bilinçaltlarında kültürel yapılarında e, var olan ayrımcılık ve öteleme e, şeylerini, reflekslerini güçlendiren bir bilimsel kaynağa dönüşmek hiç istemiyoruz. E, yani açık beyin böyle bir şey değil, adre, adres değil. Biz ee, senin de sık sık e, evrimden e, yola çıkarak yaptığın gibi aslında insan beyninin genel kabullerini, genel şemasını genel yapısını e, konuşuyor gibiyiz. E, ve homo sapiensin kendi 10 bin yıllık macerasında e, kendi türdaşlarıyla girdiği e, çatışmanın e, kavganın bir beyinsel ideolojisini filan kur, kurmak istiyor değiliz. Biz o, o beyin nelere hani yatkındır, e, nelere kadir olabilir ve nelere de kadir olmayabilir. E, bir Aynı zamanda bir yokluk hissi uyandırma e, yolunda e, yürümek istiyoruz. Yani beyinle ilgili işte yüz milyar hücre var, trilyonlarca bağlantı var. E, popüler deyimiyle sovat. Yani e, biz bir otobüsü veya elmayı gördüğümüzde e, beynimizin ilgili bölgesinde otobüse ait ve elmaya ait veya benim beynimde veya senin beyninde farklı bir şeyler oluştuğundan söz etmediğim sürece kategori konuşuyoruz demektir. Bir ...sen zaman zaman benim ayaklarım bir, bir karış e, yükseldiği zaman... ...özellikle de psikiyatri alanında bir şeyler söylemeye çalıştığımda... E, ...hem bu alandan değiliz diyerek... ...hem de aynı zamanda bu işlerin biraz zihinle ilgili... ...henüz açıklanmayan fenomenler olduğundan dem vurup... ...beni yola çekiyorsun tekrar. Onun için yani biz bu programda, Açık Bey'in programında... Gerçekten e, bir takım ihtimali, e, göreceli ve e, farklı anlamda yorumlanmasına e, özen gösterdiğimiz bir genel e, şeyi vermeye çalışıyoruz. Genel e, duyguyu ve bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Yani insanların beyin işlevlerine filan kategorize etmeye filan uğraşmıyoruz. E, ben zaman zaman böyle bir açıklama yapmaya ihtiyacı. Deyip yeni yayın döneminde Açık beyinin bir çeşit manifestosunu vermiş oldu. Ee, e, teşekkür ederim. Böyle bir izlenim uyandıysa sen de e, ben hakikaten içimde bunu yaşıyorum. Şimdi e, yani geçen programda yine senin de önüne bir takım şeyler koymuştum. İşte yine ee, çok çok iyi bilinen psikiyatrik hastalıkların e, beynli ilişkilerinden söz etmek ve zor olanından başlamayalım. Ee, hani otizmden başlayalım e, deyip o konuda bir şeyler söylemiştik. Ee, daha sonra depresyona falan yaklaşırken program bitmişti. Aslında ben e, o yoldan yürümek e, yerine ...gine o konunun dışına çıkmamaya gayret ederek, son 15 gün içinde yaptığım bazı çalışmaların e, ben de uyandırdığı izlenimler üzerinden gidelim diyorum. Tabii sen bunları bilmiyorsun, şimdi beni sakinlikle dinliyorsun ama her türlü şeye sahipsin bili biliyorsun. E, bu pişekarlık seninki çok evet. böyle şey, bir pişekarlık değildir yani her türlü hak ve kuka sahip bir evet, peki. Şeker. tecrübeli bir peşekli. Şimdi zaman zaman programlarımızda ...bahsettik bu üçüncü kültür 4 kültür e hareketini ve bunun internet ortamında Edge org denilen bir harekete ...dönüştüğünü ve farklı disiplinlerde alanlardaki entelektüelleri bir araya toplayıp onların söylemek istediğiniz ne varsa söyleyin yolunda teşvik eden bir hareket bu. Ee, hakikaten dünyanın kendi alanlarında e, çok öne, öne çıkmış, e, sivrilmiş entelektüellerinden bazıları da bu hareketin içindeler. Yine daha önce söylemiştik bu Edge Or hareketi e, bazı sorular soruyor e, bir takım insanlara ve her yıl bir soru filan soruyor ve bu soruya verilen cevapları kitaplar halinde toplayıp Yayınıyor. Ee, bu kitapların elimizde olması bizi hem eğitim ve hem de bizi e, yani programlarımızda esinlendirme açısından çok önem taşıyor. O kitaplardan bir tanesi var elimde ve bunun üzerinden ben ben gitmek istiyorum. Ee, bu kitabın ismi This Will Change Everything. Yani çünkü o soruda e, her şeyi değiştirecek ne olabilir? Soru, sorusuydu. Hı hı. Ve bu sorunun bu soru e, 125 tane bu tür insana sorulmuş. Yani bu Bunların içinde Dawkins var, e, Steven Pinker var, yani Brian Eno var ve yine birçok alandan gerçekten eleştirel anlamda sivrilmiş ve birikim oluşturmuş ve diğer alanlar konusunda da kayda değer görüşleri olan insanlar bunlar. Ve bu soruya verdikleri cevaplardan oluşan kitap elimizde. Şöyle, şöyle baktığımda e, şu 125 tane görüşe, yine yine söylemiştim aslında nereden bakarsak bakalım karşımıza çıkıyor. Neuroscience, neurobiyim yani a, neredeyse her taşın altından çıkıyor. Yani bunu hadi tarihsel şeyinde yapmıştık. Yani sosyal bilimler ve davranış bilimlerin bir üçlemesini yapan bir temel faktör olarak gündeme geldiğini söylemiştik. Burada da en az 10 görüş beyinle ilgili yani beyinle ilgili şu olursa birçok şey aydınlanabilir. Bu olursa birçok şey aydınlanabilir tür türünden. Görüşler bunlar. Bu görüşlerin arasında... Belli bir paralellik olduğu falan da söylenemez. Farklı görüşler bunlar. Ama e, bunlardan bir tanesini bu programın e, ödevi olarak ben belirledim. İyi hadi bakalım. E, i̇şte haberi haydi bakalım diyorsun da ben de yavaş yavaş evet. e, gelemiyorum. <gülüyor> Ön girişten dolayı. E, bu da yine bu e, sorunun sorulduğu kişilerden bir tanesi Eric Kandel hmm. Ee, Ünlü e, nörobilimci e, kendi editörlüğünde e, çıkardığı kitap <gülüyor> alanının e, işte dünyanın her tarafındaki e, nörobilim doktora programlarının e, bir numaralı ders kitabı olarak okutulan kitap ve bundan beş yıl öncenin Nobel ödülüsü. 2 bin. O, o kadar olmuş mu? Tamam, olmuş olmuş. 2000 Nobel e, e, Fizyoloji ve Tıp hı hı. Ödülü'nün şey, e, alıcısı. Evet, Columbia Üniversitesi artık iyice yaşlandı. Allah uzun ömür versin. Tabii, tabii. Kendisini aslında e, bizim Marmaris kognitif toplantılarda görmek istediğimizi, aramızda görmek istediğimizi de e, ilettik ama e, kendisi e, cevap verdi bize. Ee, razik bir cevap attı. Bir takım işler dolayısıyla şimdilik gelemedi. Ee, Erik e, şeyinin cevabının başlığı zihin hastalıkları için biyolojik belirteçler. Buradan girmeye çalışıyor Erik yani Ne olabilir de birçok şeyi çözebilir ee, sorusuna verdiği yanıt da, e, böyle bir ...başlıkta konuya girmeye başlıyor ve... ...öncesinde de bir tespiti var. Tespiti şu. Yani biyoloji ve genetiğin... ...son yıllarda inanılmaz derecede bir... ...gelişme gösterdiği kesin. Ve bu nöroloji içinde... ...öyle bir kesin ki... ...nörolojinin çehresini değiştirmiş. Hı hı. Farklı bir nöroloji... ...adeta ortaya çıkmış. Ama aynı şeyi... ...zihin hastalıkları... ...biriminde... Ve o, o alanda göremiyoruz diyor Erik Kandel. Evet. Yani bu ikisi arasında büyük bir fark e, var diyor. Hatta kendisi ve e, arkadaşı şey, e, işte beraber çalıştığı arkadaşlarından bir tanesine e, bu alanda bir derleme yazması isteniyor. Yani nörolojide moleküler biyolojinin ve genetiğin rolü ile ilgili bir şey yazması isteniyor kendisinden. Derleme yazması isteniyor. Hı hı. Ve e, araştırmalara girdiği zaman bununla karşılaşıyor. Yani nörolojinin tamamen değişen çeyresi. <gülüyor> Fakat zihin birimlerinde aynı referanslarla karşılaşmamak ve oradaki boşluk. Şimdi Eric Kander'in psikiyatri eğitimi gören bir nörobilimci olduğunu hatırlarsak e, bu tespiti işte alanın dışı, dışından yapılmış bir te tespit gibi değil. Yani ciddiye almamız gereken bir tespit. Üstelik de aldığı ödül belli, yaptığı çalışmalar belli ve böyle giriyor. Yani diyor ki bir Parkinson hastalığında, Huntington hastalığında tespit Onların altyapısı ile ilgili, <gülüyor> karşılaştığımız derecede yoğun bilgiyi, bir şizofreni de, bir bipolar hastalıkta, o obsesif hastalıklarda, depresyonda göremiyoruz diyor. Böyle bir tespit de var. Ne dersin? Bu büyük ölçüde tabii ki iki disiplinin temel paradigmalarıyla ilintili bir şey. Yani psikiyatri bir görüngüyü, bir fenomeni tarif etmekte usta bir e, disiplin. Oysa ki e, o fenomenin e, işte benzerlikleri, farkın, farklılıkları dolayısıyla e, emsalsizlikleri hatta bireye özgürlükleri değil. E, hızla onu bir e, bir antite ismiyle klasifiye etmek ve onun, e, biyolojik referanslarını bulma disiplini. E, bu ama işte klasik nörolojide olduğu gibi beyindeki adresini bulma. Beynin hangi bölümü hasarlıdır? Evet, nörobiyolojideki gelişmeler nörolojiyi giderek ultra doğru götürüyor. İşte kaba anatomiden, gross anatomiden o anatominin içinde neler oluyor bitiyor. Öyle ya işte Alzheimer hastalığı, Antikton hastalığı, Parkinson hastalığı gibi. E, nörodejenatif diye sınıfladığımız hastalarda, hastalıklarda asıl baş döndürücü gelişmeler. Doğrudan e, bozuk protein kimyasının yapısını açığa koydu son 20 yıldır. Ve e, nasıl oluyor da e, normal bir hücresel protein um, bir değişikliğe uğrayıp, e, bu temelde cüretli e, temel özelliği olan bir şekilde e, çöpler olarak birikmeye başlıyorlar uzaklaştırılması gereken çöpler e, olarak e, bunun genetik nedensellikleri çevresel nedensellikleri evet yani son 20 yıl böyle geçti ve e, başlangıcı bir e, gelişme oldu evet. e, psikiyatride e, her şeyden evvel bu saydığın zihinsel hastalıkların e, bu tür gros, büyük e, anatomik karşılıklarını gözle gör, görmek mümkün değil. Oraya geri, geliyor yavaş yavaş. E, tabii Heh. zaten aslında tespit ettiği bir tanesi bu. Bir tanesi bu, diğeri de e, yani psikiyatrinin temel paradigması zaten böyle bir arayış değil. Evet ne? E, acaba bu paradigma... E, Nereden kaynaklanıyor ve neden kaynaklanıyor? İstersen bir müzik arası. Tamam, De kattan kaynaklanıyor değil mi? Gidiyor. O, mi? Felsefi... o kaynaklanıyor? Aa, Peki evet müzik arası. Benim dünyasında nasıl bir şeyden kaynaklanıyor? İstersen bir ara vererek e, ...sonluktan alalım... Ben e, bu akşam yine e, pardon bugün örden sonra yine e, elimde The History of Fado e, CD'si var. Oradan eee Rosinha Dost Lemoine's sin parçayla Max geliyor. Orada gizlendi gelişiyor bayağı. E, Görmeyin. Seni dinle dinle. Ha tabii. Cuando <gülüyor> la Francina e cheia de graça Há sempre um ar de chalaça No seu olhar faticeiro Lá vai Catita Cada dia mais bonita E o seu vestido de chita Tem sempre um ar domingueiro Passa ligeira Alegre namoradeira A sorrir para a rua inteira, vai se meando ilusões. Quando ela passa, vai vender limos a praça e até lhe chamam pro graça, a Rosinha dos Demônios. Quando ela passa, junto da minha janela, meus olhos vão atrás dela. Até ver da rua ao fim Com o ar gaiato Ela caminha apressada Rindo por tudo e por nada E às vezes sorri para mim Quando ela passa Aprogoando os limões A sós com os meus botões No vão da minha janela Fico pensando Que qualquer dia Por graça vou comprar Limões à praça Depois Caso com ela Pergoando limões A sós com os meus botões No vão da minha janela Fico pensando Que qualquer dia pro graça Vou comprar limões à praça E depois casso com ela É bu Kander'in e, kendi yaklaşımıyla başlayalım. E, diyor ki ya 1960'lı yıllarda Harvard tıp merkezindeki psikiyatri Harvard e, tıp okuluna bağlı Massachusetts e, zihin sağlığı merkezinde psikiyatri asistanıyken, psikiyatrların büyük çoğunluğu davranışın sosyal belirleyicilerinin ...biyolojik belirleyicilerinden tam anlamıyla bağımsız olduğuna inanıyordu diyor. E, evet. evet. Yani uzun süre biz... E, ...70'lerin sonunun, 80'lerin başını tıp öğrencileri de... ...üstelik de bunu bir e, radikal politik anlayışı olarak... ...böyle e. düşündük. Biyolojizmi daima e, reddetmeye gayret ettik. Bir, e, hani bir politik hak arayışı olarak da... E, anormal davranışın temel belirleyicilerinin e, toplumsal kökenlerine e, inanır olduk. E çünkü otur ideolojilere yakındık. E, ha yani hani bunu şimdi topik gün <gülüyor> değişti artık alakası yok. yok değil fakat tabii ki orada bir böyle bir e, sanki bir karşıtlık. Var gibiydi. Biyolojik determinanlar, toplumsal determinanlar birine inanırsan aslında şeysin, politik olarak doğru yapmıyorsun gibi bir hava hakimdi diye hatırlarım. Bir de ayrıca sosyal olaylarda öne çıkıp bir takım tırnak içinde anarşist eylemlere girmiş olan kimi kişilerin <gülüyor> Acaba beyninde bir bozukluk mu var? <gülüyor> e, değil mi? İşte yani bir, Sovyetler de, Birliği'nden de aynı şey oluyor. Evet, yani başka bir ucundan <gülüyor> e, çekeni de budur. Evet ya yani şey diye düşünürsün, değil mi? İşte e, kapitalizm patoloji üretir. Her kesimde sosyal eşitsizlik ürettiği gibi, e, işte, bireysel anomalileri de evet. e, üretir gibi. Tam. Öbür ucunda da öbürünü öbür tarzı görebilirsin tabii. işte bir e, toplumsal düzen doğrudan e, tıbbi e, kurumları aslında e, kendi baskı rejiminin bir e, unsuru olarak da kullandığı zamanlar onlar. Evet. Aslında e, demek ki her iki sistem içinde bunun örneklerine rastlayabiliriz yani e, bir çeşit. Ya, akıl fikir deyince demek biraz her yola geliyor. Öyle, evet, evet. E, kalın elle tutulur fizik bilimlerde anladığımız e, gibi derhal e, bilimsellikle e, kutsanacak, evet. e, yaldızlanacak bir şey değil. Biraz daha gevşek, biraz daha kaygan topraklardaysa Hadi deyim, yerindeyiz. Oraya girdiğimizde. Tabii tabii. Ayrıca otizmi incelerken mesela e, sosyalleşememe veya sosyal davranış biçimlerinin dışında bir fenomeni olarak alırken sanki e, sosyal aklı kolektif aklı ee, ...hafif kutsar gibi olduk. Ee, bu beynin bir yeteneği olarak. Ee, işte altına da aynı, aynı nöronları koymuştuk. Ama yani bu, bu bağlamda baktığın zaman kolektif akıl ve sosyal aklın e, kendini, kendisine ait olan... E, ...olağanüstü parlaklıkları ve belirginlikleri de baskılayan bir kolektif güç haline de dönüştüğünü... Aynı zamanda bu örneklerden... E, bir, bir eşitlik, özgürlük... ...gerginliğini... ...üzerinden konuştuk galiba değil mi? E, tabii. Yani bir de... E, ...hiç aklımızdan silinmeyen, gözümüzden... ...gitmeyen, biraz da Hollywood... ...sayesinde tabii, e, Adolf Hitler'in... ...konuşma yaparken... ...önünden geçen... E, ...yüz binlerce... ...ve onu dinlerken... E, onu kutsuz, yani ...yüz binlerce insanın... ...kolektif... Ee, şeyini de e, hesaba katarsak bu e, demek ki e, bazı ideolojiler ve yaklaşımlar çerçevesinde tehlikeli bir silah haline e, gelebiliyor. Yani bireysel sesleri bastırmakta ve onları e, dışta tutmakta. Yani aynen fizik fizik bir güç gibi e, otur tür etkili hatta daha da fazla etkili bir güç haline biliyor. Onun için bence kolektif akıfdan, sosyal akıfdan bahsederken de yine bunu da... E, evet, bu kaydı yaptığımız 19 Nisan'da bu bir takım bireysel <gülüyor> seslerin e, memleketteki bir takım bağımsız seslerin baskılanması için de e, evet. pek de hoş, pek de e, tatlı Tabii. bir gün sayılmaz. Umarım e, programın yayınlandığı zaman evet biraz yol alınmış evet. olur evet biraz onun can sıkıntısıyla da evet. galiba beraberdi mi Program tabii. yapıyoruz tabi tabi yani bu de düşelim gerçekten iyi aklına geldi şimdi e, o 60'ların e, psikiyatri dünyasında e, böyle bir e, farklılaşma yani biyolojik belirleyicilerin sosyal belirleyicilerden farklı farklı algılanması hastalıkların sınıflandırılmasına da Birebir yansımış ve bu yansıma işte organik zihin hastalıkları ve işlevsel zihin hastalıkları gibi birbirine sanki hiç alakası olmayan iki grup hastalık olarak tanımlanmış. 60'lardan bahsediyoruz. Evet, evet <gülüyor> değil mi? İşte, i̇şte psikiyatrların ünlü sınıflama biçimleri DSM'ler denilen <gülüyor> ee, nedir? Ee, zihinsel hastalıkların Tanısal ve istatistiksel e, sınıflaması. Çok uzun on yıllardır bunu kullanırlar. Şimdi ee, bunun beşinci versiyonu çıkmak hı. üzere atmışlar. iki. saydandır orada. E, öyle ki e, elobora bir takım e, şizofreni, e, işte, mani, depresyon tanımları ama e, beynin gösterilebilir hasarları e, biraz şimdi gülünç gibi gelen organik beyin sendromu denilen durumla karşılaşırdı. Daha, daha çok o dünyadan nörologlara da orada ihtiyaç duyulurdu. Ee sanki işte bu bir ucu be hiç anlaşılmayacak bir şey gibi onlar için Alzheimer hastalığı bir or kronik organik beyin sendromu. Mesela. Yani işte bizi konsültasyona çağırırlarken gelin gelin kendi meşhur muayenenizi yapın da bir bulgu, belirti falan bulursanız yani o kadar ayrı dünyaların insanlarıydık ki hani deyim yerindeyse taraflardan biri bunu organik beyin sendromu olduğunu nasıl diyeyim konfirme ederse, doğrularsa, kanıtlarsa o yük üzerinden kalkacak diğer tarafın işi olacak artık. Bütün o uğraş, bütün o efor. Bu 1960'lardaki katı ve birbirinden kopuk sınıflandırmanın kandeldi aynı şeyi söylüyor biz de biliyoruz zaten ee, 67 60-70 yıl önce gitmek gerekiyor oraya geçmeden tersi hani burada evet. yine e, e, psikiyatr dostlarımızı e, böyle e, nörolog kibriyle laf ediyormuşuz gibi olmasın aynı şey tabi bizim için de geçerli değil mi? Tabi öyle e, bir takım aslında gösterilebilir belki o zamanın teknikleriyle gösterilme olanağı olmayan şimdiki bir takım sofistike teknolojiyle artık gösterilebilir hale gelen beyin hasarları vardı ki tamamen psikiyatrların kavrayabileceği karmaşık bir takım işte zihinsel değişikliklerle tezahür ederlerdi. Biz de nörologlar olarak... Israrla bunun bizim işimizin olmadığını, bunun bir fonksiyonel e, bozukluk olduğunu. Evet. Öyle ya onlar ısrarla bir organik beyin hasarından söz edip üzerlerinden yük atmaya çalıştıkça yine aynı şekilde aynı kalın tırnak içine alınması gereken laf da fonksiyonel. Her ne demekse fonksiyonel bozukluk. Evet. Oysa e, şimdi ciddi bir paradigma değişikliği yaşıyoruz. E, i̇şte Zihnin her türlü tezahürünün bir beyin adresi olduğu artık herhalde disiplinin iki tarafından da tartışılır bir şey değil. Ama e, o denli köklü e, bir şeymiş ki e, ayrılmış ki yani 19. yüzyılın sonlarında yapılan bazı otopsi çalışmalarına dayanan ve o dönemin tek gözde ve başta olan, e, inceleme yöntemi olan ve insanlar öldükten sonra beyinlerine bakılarak yapılan e, bu sınıflandırma, o denli köklü bir ayrıma yol açmış ki, e, bakın yani 100 yılı aşkın bir süre sonra konuşuyoruz bunu, e, o dediğin e, psikiyatrideki hareketlenme ve e, biyolojik belir belirteçler konusundaki, şey, katılımcılık henüz e, oldukça yavaş yavaş oluşan e, bir şey olarak gidiyor. Yani e, bundan 110, 110 yıl önce yapılan otobüs çalışmalarında çok az az sayıda yapılmış otobüs çalışmalarında beyninde e, doku ve hücre kaybı bulunan bazı insanlar ...bir tarafa ayrılıyor... ...bulunmayan diğer insanlar da... ...öbür tarafa ayrılıyordu. Evet işte fonksiyonel... <gülüyor> ...karşılığında organik. E tabii... ...şimdi Alzheimer hastalığı... ...işte hem hareket bozukluğu... ...hem de bunamayla birlikte olan... ...Huntington hastalığı... ...ve alkol ilgili ...bunama gösteren insanların... ...otopsilerinde... ...bir şeyler bulunduğu için... Onlar organik beyin hastalıkları... ...tarafında kaldılar. Buna karşın... ...sizofreni... E, ...bipolar hastalık, depresyon... ...ve obsesyonel dediğimiz... ...takıntılı hastalıklar... ...yine o dönemde yapılan otopsilerde... E, ...bir şey bul bulunamadığı için... ...öbür tarafta kaldılar. Hı hı. Ama... E, ...yine aynı dönemde yazılmış... ...bazı kitaplara baktığımda... E, bu anlayışı görüyorum. Daha sonra ne, ne oldu ki? Bu araya giren iki dünya savaşının bir etkisi oldu mu bunda? Ee, Amerika'nın dünyadaki hakim güç olarak ortaya çıkması, e, ekonomik ve e, askeri güç olarak ortaya çıkması, acaba bu bilimsel tercihlerde ne gibi bir şey e, belirleyicilik rolü üstlendi? E bunlar çok ilgi ilgi mi çekiyor benim? Yani dinamik akım akımın hala çok e, şey olarak devam etmesi, e, temel yaklaşımlardan birisi olarak devam etmesi. Acaba e, Avrupa'daki bazı organiste veya organikçilik konusundaki görüşlerin e, baskılanması veya ikinci plana düşmesi dolayısıyla mı oldu? Bana sorarsan sonra sen kuşkusuz evet yani bir her şeyden önce bir psikanalist çıktı ortaya. Hmm. Ee, Freud büyük bir ihtimalle hiç kuşkusuz çok sofistike bir e, teori e, ortaya koydu. Entelektüel çekiciliği çok yüksek olan. Oysa ki karşısında duran bütün akademik psikoloji akımları ya da e, ister istemez karşı kutupta duran ve beyindeki bir takım zihinsel fakülteleri belli adres merkezlerinde toplamaya gayret eden, anlayan böyle bir indirgemeci anlayışa hakim olan neoloji perspektifi zayıf kaldı evet. Freudianizme evet. karşı çıkmakta. Üstelik hani, psikanalizm şeyi de yaptı haklı olarak bir e, bilim teorisi açısından, epistemoloji açısından bir temizlik de yaptı ve hmm. e, kendisinin biyolojik referanslarını e, budadı. Hmm. Böylece e, yani işte rasyonalist bir epistemoloji ne diyor? E, bir e, bilimsel çerçeve kendi nesnesini kendi kavramlarıyla açıklamalı. Öyle ya sen bir e, hezeyanı, e, bir, e, e, bir e, fanteziyi, bir dürtüyü tutup da e, beyin kimyasıyla açıkladığın zaman e, bir psikolojik fenomeni tutup e, fiziko-kimyasal bir takım kavramlarla açıklamaya çalışıyorsun. Rasyonalist epistemolojiye göre hata bu. Dolayısıyla... Freud da bunu lay analizde söyler, işte Lacan zirvesine çıkarır. Günün birinde paradigma değişip bu bu epistemolojik imkansızlık ortadan kalkana kadar aslında kavramsal olarak temiz, pürist bir teori olmalı. Skenes onu yaptı. Ben bunda bir hata, sıkıntı da görmüyorum. Ee, dönemin entelektüel e, sofistikasyonu gelişmişliği ile muhtemelen bütün o, o biyolojist e, ya da akademik psikoloji akımları e, epeyce geride kalmak durumunda kaldılar yenildiler e, fakat işte gel gör ki yine şimdi cognitive neuroscience, cognitive neurobilim e, Kayda değer bir sofistikasyon gösterdi. Artık e, bu programda defalarca konuştuğumuz gibi e, bir felsefi kavram olan e, özgür iradeyi bile e, e, kendine konu edebilir hale geldi. Hı hı. Ama az, çok muhtemelde şey ki bu, bu tür bir çizgisel gelişimle olmayacak e, iki alanın tekrardan izdivacı da evet. işte günün birinde sadece böyle bir kavramsal bir ihtilal e, önümüze yepyeni bir e, disiplin. Evet. getirecek. Eskinin bu ayrımını unutacağız. Anladım. Ee, müzik Heh, sen... şey doğru. Evet Bazı konuştum. Arası... Yok yok. Müzik arası vermeden ee, Mahzal Osman'ın 1944 basımda e, Psikiyatriya kitabının ilk cümlesini hatırlıyorum. Onu söylememe müsaade et. It is der ki beynin ön lobunun işlemleri psikoloji adına alır. Güzel. Benim nadir kitaplarımın içindedir. Güzel yani işte sosyal kognisyon olarak aslında e, e, bizim alanımıza da yeni yeni giriyor e, denebilir değil mi? Evet. Evet e, şimdi de. Antonio Dos Santos'dan Partir Re Morer Um Pauco isimli parçayı dinleyeceğiz. Ağırış pırsız das farras, dos copos e das noitadas adeus sombras da cidade adeus langor das guitarras canto de esperanças frustradas alvorada de saudades meu coração, como louco, quer desgarrar-me do peito, transforma em sol, no sua voz. Partir é morrer um pouco, a alma de certo jeito, aspirar dentro de nós. Vou águas em pedaços, como aves que se não cansa. Ilusões parsas do ar. Partir é estender os braços aos sonhos que não se alcançam, cujo destino é ficar. Deixo a minha alma no cães De longe sinais Feitos de pranto a correr Quem morre não sofre mais Mas quem parte é dor demais É bem pior que morrer Şöyle bir şey söylesem Böyle bir açılımda e, ve tarihsel girişimde psikiyatristlerin işinin daha zor olduğunu söylesem zihin bozukluklarının e, biyolojik belirteşlerini ortaya koymakta ve e, bizim bazı hastalar için yaptığımız sınıflandırmaları oluşturmakta daha zor bir görevle karşı karşıyalar diye düşünüyorum ben. Ee, aa, kabullenmedim. Öyle mi? Ee, zorluk, zorluk kolaylık. Şimdi... Şu, şöyle açayım istersen. Hı. Şöyle açayım istersen. Yani anlaşma zemini aradığımdan değil. Hı hı. Ee, örneğin, biz parkinson hastalığı dediğimizde, e, genel anlamda hastalığın kendisinden bahsediyorsak, bir beyin bölgesi dolaysız bir şekilde aklımıza geliyor. Bu. İşte substansiyel denen bölge. Peki. Ve psikiyatrin buna ihtiyacı var mı sence? Psikiyatri e, psikiyatri yeterli gelmiyor böyle bir şey. Yani ihtiyacı e, var mı? E, eğer biyolojik belirteçleri arıyorsa. Niye arasın? E, o zaman niye ilaç veriyor? Ee, şimdi. B bütün psikozları alıp karşılarına konusunlar. E, ama. Her iki disiplinin de bir e, kendine yeterli tamam. Ona düzeyi muhtemelen... <gülüyor> e, Ona dokunmuyorum. Şöyle söylemeye çalışıyorum. <gülüyor> Örneğin depresyonda yapılan araştırmalarda... ...bu Parkinson'da verdiğim örneğe uygun bir şekilde... ...bizim Brodmann alanı dediğimiz... ...yani beynin işte e, Brodmann isimli kişi tarafından... ...parsellenmesi, yapılandırılması alanları içinde bir 20, 25. alanın önem taşıdığı gösterilmiş. Ama yani burayı dürtüp kakarsan değil mi o insanın duygu durumunu değiştiriyorsun. Ha ama bu çeşitli mikroelektrotlar. Tabii. Ama bu depresyon tanımını ve <gülüyor> depresyon tablosunu tek başına oluşturabiliyor mu? Burada daha karmaşık bir şey var. Hiç e, kuşkusuz. Ona da söylüyorum. Kuşkusuz e... Peki o zaman muhtemeldir ki bunun çözümü e, karşılıklı diyalogumuz yerine Hı -hı. aslında e, işte, bu alanda çalışan bir meslektaşımızı davet edip ona sormak bu soruları. Yani e, var mı aklında öyle bir e, isim? Bir şey? Yani birdenbire geçiyor tabii bir, bir dizi e, isim. Bir Peki dizi... şey ne diyorsun? E, yani... E, Nöroloji alanında e, bizim işimizi kolaylaştıran e, anatomik belirteç ve biz lokalizasyon ne diyoruz? Onun e, benzerini psikiyatrinin bazı hastalıklarında kolaylıkla bulamıyoruz. İşte onun için de diyorum ki hı. bu e, iki disiplinin Temel paradigma farklılığı. Hı hı. Bu temel paradigma farklılığı da her iki disipline e, birbirinden çok farklı eğitim biçimleri empoze ediyor. E, ve dolayısıyla farklı <gülüyor> kafa yapıları, analiz biçimlerine e, sahip uzman hekimler ortaya çıkıyorlar. Aynı fenomene baksalar bile. Evet. <gülüyor> bir kız, bir bunun bir bölümü için e, beyin referansı kaçınılmaz, e, öbürü için ise çoklukla gereksiz, bazen de şıklık. Ve Şimdiki paradigma değişmedi koşulda da bu e, beyin ruh karşıtlığı, bu Kartezyen ikilik, ta Descarte dayanan. E, bu kendi kendine yeterli işte İngilizcesiyle self-sufficient durumlar. Yani e, her iki paradigmada e, eğer yani ne bileyim, eğitiminde ağır hatalar yapmıyorsa e, alanda yeterli, selahiyetti uzman kişiler yetiştiriyor. Bir disiplinin Dolayısıyla herhangi bir e, kritere göre diğerinin gerisinde kaldığını söylemek hı. mümkün değil ki şimdiki halde. Evet bu e, aradığımız bulmaya çalıştığımız psikiyatr şu anda gıyabında kandil olsa hı hı. şunu diyor. Nörolojik hastalıklar bölge belirginliği ve e, lokalizasyon dediğimiz etkinin oldukça belirgin olduğu. Hı -hı. hastalıklar olarak öne çıkarlar. Psikiyatrik hastalıklar ise daha çok bağlantı yollarının bu bölgeler arasındaki işte network, Hı -hı. çevrim, şebeke denen şebekelerle ilgili bir şey olabilir ki. O lokalizasyon etkisini zayıflatır. Dolayısıyla bizim görüntü yöntemleriyle diğer yöntemlerle kolaylıkla görün, yani görmemizi e, engelleyebilir diyor. E, bir de şunu diyor ...örneğin Huntington hastalığı gibi... ...hatta Parkinson hastalığı gibi... ...klasik Mendeleyen... E, ...genetik... ...perspektifler ötesinde... ...psikiyatrik hastalıklarda bir... ...şey vardır diyor. Yani farklı genetik etkilerin... ...bir harmanlanması... ...ve bunların sosyal ortam... ...ve dış ortamlarla filan... ...birlikte etkileşimi... ...sonucunda karmaşık bir gen, gen, genetik etki vardır diyor. İşte o, o nedenle biz biraz bulmakta zorlanıyoruz diyor. Yine yine epeyce rastlantının rol oynadığını e, söyleyerek cevap vereceğim. Hı hı. Alzheimer hastalığı bazı ülkelerde psikiyatörlerin bazı ülkelerde nörologların hastalığı. Evet. Alzheimer hastalığı Avrupa için. E, tamam nöropatolojisinde e, şizofreniden farklı olarak çok daha e, Kör gözün parmağına bir takım işaretlerin gösterilebildiği bir hastalık ama o da bir zihin hastalığı sonunda. Nörologlar ilgilendiği zaman ağırlıkla beyin adresleriyle çok ilgililer. İşte bir takım beyin bölgelerinde neler olduğu, o protein çöplerinin nasıl biriktiği, psikiyatrlar ilgili olduklarında çok da o zihinsel fenomendeki <gülüyor> gross ve bireysel değişikliklerle ilgililer. Aslında birileri ya da diğerleri ilgilendiğinde de tek bir bireysel hastanın, Alzheimer hastalığının kaderini daha kötü ya da daha iyi etkiledikleri de söylenemez doğrusu. Bir şey söylesem sana. Ama hastalığın gizinin çözülmesi, evet. evet, başında neuro prefiksi olan, öneki olan, disiplinler sayesinde olacak. Eh biz de prefiksi olan öneki olan bir disiplin üyeleriyiz. Bu bakımdan belki şey evet. Övünebiliriz. Her şey Amerikan askerlerinin Paris'e ve Berlin'e girmesinden sonra değişti desem. Hadi güzel laf da bu şiirsel lafın arkasındaki gizi anlayabildin mi? Hayır. Yok. Tabii ki anlarsın. Söylemek istediğim şu. <gülüyor> Avrupa'nın ee, özellikle kuzey ülkelerinde psikiyatrıların Alzheimer hastalığıyla daha çok şey olduklarını. Ee, i̇şte İsveç'e gittiğimizde de gördük dolaştığımız merkezlerde filan. Onun dışında ee, Avrupa'nın Latin ülkelerinde ki o Latin ülkeler hem çok NATO ülkeleri olmaya teşne ve Amerikancılıklarıyla da bazı öne çıkmış ülkeler. İtalya'sı, İspanya'sı, Yunanistan'ı orada biraz daha nörologların e, uğraştığı bir iş haline dönüşmüş. Yani klasik Avrupa konsepti bir takım çok alakasızmış gibi görülen kavram ve etkiler sonucunda bozulduğu için... ...Avrupa'nın aslında içinde Alzheimer'ın hala psikiyatrların etki alanında kaldığını görüyoruz İskandinav ülkeleri başta olmak üzere... Fakat Amerika ile bilimsel alışveriş içinde olan ve daha kolay bir şekilde bunu yapan ülkelerde nöroloji ön plana geçiyor. Böyle bir etkileşim <gülüyor> zaman zaman dikkatimi çekiyor benim. Evet yani genel gene anahtarıyla katılırım elbet. Ee, Azheimer hastalığı... Dur, Ömer bizi gönderiyor gibi görüyor. Yok biliyorum. Alzheimer, hastalığına, e, Alzheimer hastalığı ismini takan da psikiyatrinin kurucusu. Ömer Krepel'in. Emre Krempe'nin, Alzheimer'ın da aynı zamanda hocası. Tabii, tabii, tabii, evet. Fakat Alzheimer hastalığının nöroloji dünyasında tekrar başını kaldırmasına yol açan tarihsel figür de Aluva Alzheimer. Yani bunlar oldukça e, yeni dönemin yeni programlarına saklanacak olan tartışmalar gibi görünüyor. konuklarla birlikte anlaşılıyor. Ee, Veda edelim artık. E, evet efendim hepinize iyi günler. İyi gün nero che quello nefa. Ho Açık neuropolitika,